Allahumma alaheminallah. Aüzdu rahim İnna al-hamdu lillahi n-ahmduhu wa n-astaiynuhu wa n-astabilu. Wa n-aüzdu min shororin fi s-nabun amadina. Men yehtil lah ve men yudul falahadila. Başeden la ilahe b-Allah wa tequlashilikela. Başeden Muhammedan abduhu ve rasuluh. Elbette, hadis-i ve hayra Muhammedin aleyhi ve umuri Allah azze ve celle Enam'ın 3. ayetinde şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki benim dosdoğru yolum budur. O halde ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak yollara uymayın. İşte bu size kendisiyle tavsiyede bulunan şeydir. Umulur ki sakınırsınız. Yusuf 108. ayetinde de ki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a bir basiret üzere davet ediyorum. Ben de bana uyanlar da. Allah'a tenzih ederim, ben müşriklerden değildim Fatiha suresinin tamamı bu doğru yola hidayet edilme duasıdır. Bizi dost doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve saptanlarımkine değil. Bu yoldan çıkan da saptanlardan ve gazaba uğrayanlardan olur. Allah Azze ve Celle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde bulundukları yolu terk etmekten sakındırmış ve şöyle buyurmuştur. Her kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e aykırı davranır ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu döndüğü halde bırakırız ve kendisini cehenneme atarız. O ne kötü dönüş yeridir. Nisa 115 Kurtuluş ve hidayet onlara tabi olmakla sınırlandırılmış ve onlar hakkında şöyle buyurulmuştur. Öne geçen muhacir ve ensar ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Bunlar için orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük başarı budur. tb 100 Allah subhanehu ve teala kitap ehline Yahudilere ve İslamilere itaat etmekten sakınırmış ve şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, kitap verilenlerden herhangi bir gruba itaat ederseniz, İmanınızdan sonra sizi kafirler olarak döndürürler. Alim Ranyüz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem saptırıcı önderlerden sakınırmış ve şöyle buyurmuştur. Sizin hakkınızda en çok saptırıcı imamlardan korkarım. Buna Ahmet ve Tayavisi rivayet etmişlerdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah ilmi insanlara verdikten sonra çekip almak suretiyle kaldırmaz. Lakin aralarından alimlerin canlarını ilimleriyle beraber almak suretiyle kaldırır. Geriye cahil insanlar kalır ve onlara fetva sorarlar. Onlar da kendi görüşleriyle fetva verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Bu kadar müstim rivayet etmişlerdir. Nitekim sapık ve saptırıcı önderler ile fitneye düşmüş müftüler, korona fitnesinde İslam'ın kesin hükümlerini tarif etmişlerdir. Böylesi bir fitne, yüz sene önce haçlı seferleriyle İslam hilafetinin düşürülmesinden ve İslam dininin hükümlerinin iptal edilmesinden beri meydana gelmemişti. Dünya Sağlık Örgütü bugün Müslümanlara mescitlerini kapatma ve namaz kılma şeklinde hastalık bulaşmasını önlemek için safların aralarını açma konusunda yetkili mercanine gelmiştir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevatir hadiste şöyle buyurmuştur. Hastalık bulaşması ve tiyara, kötümserlik, uğursuzluk yoktur. Bukhara ve Müslim rivayet etmiştir. Yine hasta olan, sağlık olan hastalık bulaştırmaz buyurmuştur. taha i riva edilir. Yine diğer bir radiste şu hafıza gelmiştir. Hiçbir şey bir şeye hastalık bulaştırmaz. Bunu Tirmizi, Ahmet i̇bn bir Ebi ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Bugün Dünya Sağlık tavsiyelerine göre mescitlerde namazlarda safları birleştirmemenin caiz oluşuna fetva verme mücadelesi vardır. Bu en azından dinde bidat çıkarmak ve dini değiştirmektir. Fakirler arasında safları birleştirmenin ve düzeltmenin farz mı yoksa müstahap mı olduğu konusundaki ihtilaf, Müslümanlara neçitlerinde bugün şart koşulan bu şeytani uygulamaya dayanak olamaz. Aksi halde dinde çıkarılan her bilatte olduğu gibi yarın bu bir asıl ve din edinilir. Safların sıklaştırılması yalnızca müstahap bir emir değil, bilakis dinin farz bir emridir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, zira safları düzeltmek namazı ikam etmeye dahildir. Buhar ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Namazlarda safları sıklaştırmak meleklerin Rableri katındaki saf şeklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meleklerin Rableri katındaki saflar gibi saf tutmaz mısınız? Dedik ki, yalan Resulü, melekler Rableri katında nasıl saf tutuyorlar? Buyurdu ki, ilk safları tamamlar ve safı sıkılaştırırlar. Müslüm rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, safların sıkılaştırılmasını, saftaki açıklığın kapatılmasını ve safların bitiştirilmesini emretmiş. Safı kesmeyi, açıklık bırakmayı yasaklamış ve açık bırakılan safa şeytanın gireceğini bildirmiştir. <gülüyor> Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Saflarınızı ikame edin, omuzlarınızı hizalayın, aralıkları kapatın, safa girmek isteyen kardeşlerinize yumuşak olun. Şeytanın girmesi için aralıklar bırakmayın ve kim safları bitiştirirse Allah ona rahmet etsin. Ve kim de bitiştirmez ise Allah da ondan rahmetini kessin. Bunu Ebu Davud, Nesai, Ahmet ve başkaları sayısına da rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safları sıkılaştırıp yakın durmayı, namaz kılanların aynı hizada durmalarını emretmiştir. Saflarınızı sıkı tutun, aralarını yakınlaştırın, boyunları hizalayın. Muhammed'in nefserinde olana yemin ederim ki muhakkak şeytanın saftaki açıklığa koyun yavrusu gibi girdiğini görüyorum. Bunu İbn-i ve İbn-i İbban, Ebu Davud-i ve başkaları sayısında rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Saflar düzeltmenin ve sıkı tutmanın terk edilmesi halinde kalplerin ve yüzlerin ihtilaf edeceği tehdidi gelmiştir. Bu ise birleşme ve ayrılmamaya emrine aykırı bir durumdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya saflarınızı düzeltirsiniz yahut Allah yüzleriniz arasında ihtilaf atar buyurmuştur. Bu harbe müşrib. Bütün bu emirler farzlık ifade etmektedir. Bu emri müstahla çevirecek bir delil yoktur. Bu Allah'ın emrettiği şekilde namazı ikame etmenin bir gereğidir. Safların şekli hakkında emir, yasak ve tehdit içeren bu nasları müstahla yorumlamak mümkün değildir. <gülüyor> namaz kılanların namaz kılanlardan bazılarının safın düzgünlüğünü terk etmeleri veya safta açıklık bırakmaları yasaklanmıştır. Mazeretsiz olarak bunu yapan kimsenin günaha da gireceği ifade edilmiştir. Mazeret sebebiyle bunu yapana ise sakınca yoktur. <gülüyor> Namazın meşru saf düzenini ve safları bitiştirmeyi terk etmek, kafir dünya sağlık örgütünün tavsiyeler sebebiyle namaz kılanların arasını uzaklaştırma meselesine gelince bunun fıkıhla bir alakası yoktur. Bilakis bu, dinin esası, tevhid, Allah'ın hakimiyetini kabullenme, Rasul'e ve itaat meselesidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinden bir şeyi hevaya uyarak ve müşriklere itaat ederek terk etmek bir küfürdür. Bu kafirlere benzemenin en tehlikeli şeklidir. Şeytan yoluna uymaktır, saptanların ve gazaba uğrayanların yolunu takip etmektir. Zavret veya ihtiyaç bahanesiyle mescitlerde safları bitiştirme şeklinin değiştirilmesi, Dünya Sağlık Örgününün tavsiye ettiği gibi namaz kılanların arasına, Şeytan için birer metre mesafe konulması şeklindeki uygulamaları gerçekler yalanlamaktadır. Filistin'de, Pakistan'da ve başka devletlerde Müslümanlar bayram namazını sıklaştırılmış saflar halinde kıldılar ve bir zarara ihtiyaç hissetmediler. Kendisi için hastalıktan korkan cahil ve sapık kimse varsın safı birleştirmez. Ama bu şeytani uygulamayı bütün Müslümanlara, meçitlerine şart koşmak din koyucunun reddettiği cahil inancı sebebiyledir. Bu da hastalığın bulaştığı inancıdır. Şüphesiz bu şeytanın adımlarını izlemektir. İlim ehline, mescid imamlarına ve hatiplere farz olan şey, dinde yapılan bu değiştirmeye, namazdaki safların iptal edilmesine karşı koymalardır. Ta ki bu şeytani bidat yerleşmesin. Devletlerin koştuğu bu şartların kaynağının İslam ile, Kur'an ile, sünnet ile hatta fıkıh mezheplerle alakası olmadığının bilmesi gerekir. Allah Teala kitab-ı ehli hakkında şöyle hatırlatma yapmıştır. Ayrıca Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Maide 49 Bu ayetteki bir kısmından kelimesi hakkında iyi düşünün. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kafirlere itaat ederseniz sizi ökçeleriniz üzerinde çevirirler. Ali Ram 149 Yahudiler ve sen onların milletine yani dinine uyuncaya kadar senden asla razı olmazlar. Bakara 120 Bunlar anlaşıldıysa, devletlerin Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tavsiyelerini gözetmesinin, Müslümanların ibadet şişalarına karşı açılmış bir savaş olduğunu, bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir iddiasının dinin kendisini değiştirmeye yönelik olduğunu görmüş olmanız gerekir. Müslümanların mescitlerde uyguladıkları şey, devletlerin Müslümanların mescitlerindeki saflarına şekli aklına şart koştukları bir programa tabidir. Onlar için bu yeni şekil din kılınmakta ve kanun kuvvetiyle şart koşulmaktadır ta nefislerine şeytanın bu emirleri yer etsin ve alışkanlık haline getirsinler. Dini ve din hükümlerini değiştirmek ve bu şeytani bidat, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda Müslümanlara devlet kanunları ile zorunlu kılınmaktadır. Bu şüphesiz dinlerinin şiarlarını Müslümanlara kendileriyle yok ettirme girişimidir.